locka Oradasın değil mi? Orada olduğunu biliyorum. Bir önceki kaydettiğim dosyasına bak. Şimdikine bak. Bütün gece uyumadım. Herhalde bir yarım saat kalmış en sonunda. paylaştığınız son şarkıyı çok beğendim tam biz anlatıyor değil mi? seni anlatıyor hiç anlatıyor şöyle anlatıyor Sen yoksun. Canım çok yanıyor. Hatta bir canımın olduğundan bile şüpheliyim artık yani. Savaş veriyor mu ki Ama bu ömürlük yani üstüme yapıştı. Daha bunun üzerine <gülüyor> herhangi bir şok edici bir şey yaşayacağımı zaten sanmıyorum ben. <gülüyor> etkisinden çıkabileceğimi de sanmıyorum yani. <gülüyor> Maalesef tane şiir var. Cahit ja, Sıtkı Tarancı'nın yaşamak diye. Zamanında onu dinlediğimde büründüğüm bir hava vardı. Hissettiğim bir duygu vardı. Tam olarak ne duyguyu anlatabilirim şimdi. Ne o hissiyatı. Ne nasıl bir havada dinlediğimi hiçbir şeyden bahsedemem belki ama. Öyle hissediyorum. Onun gibi hissediyorum. Senin sesinden yoksun bırakmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum. Anlıyor musun? Sesimi duyma hoşuna hoşuma gidiyor. Senin de hoşuna gidiyor tabii ki zaten. Zaten. Of nasıl biri olacağımı bilmiyorum nasıl bilmiyorum ...neye dönüşeceğimi bilmiyorum. İçimde fırtınalar kopuyor. Güzel şeylerden bahsedebilirim. Bize dair güzel şeylerden. Hepsi aklımızda zaten. Başka hiçbir yere gitmiyoruz ki yani. Başka hiçbir şey. Başka hiçbir yerde olamıyorum. Sadece geçmişte oluyorum. Seninle oluyorum. Şimdi ne yapıyordur diyorum. Şu an loçkam ne yapıyordur diyorum ya. Loçkam diyorum. Benim loçkam. Benim her şeyimle, varımla, yoğumla. Her şeyimle kendimi adadığım. Loçkam nerede? Ne yapıyor? O kadar bitkin düştüm ki. Of. Canım çok yanıyor ya. ya. Biliyor musun? ...arçık düşünmemeye çalışıyorum ki. Senin değil ama biliyorsun. Sen hiçbir zaman aklından çıkmıyorsun. Hiçbir zaman... Dördüncü ayımıza doğru yaklaşıyoruz. Dört ay. Sensiz dört ay. Ki yani birbirimiz olmadan bir dakika bile geçirmeyen, katlanmayan biz. Dört ay. Hızlı aptolu dört ay. Canımızın yandığı dört ay Ama Öldüğümüz ya Öldüğümüz bir dört ay çok bir şey de konuşamıyorum zaten. <gülüyor> bu konuşmaya başlasam başlasam susmam biliyorum yani. Susmayacağımı biliyorum. Si tam, si tam, stan. Karışlar, çırılıklar, ölüm sessizliği, boş boş aptal aptal dalışlar. şey Bana hak verdiğini bildiğim onca şey Senin de aynı gözle baktın aynen onca şey ...senin de benim gibi düşündüğünü biliyorum. Hatta benden daha kızgın olduğunu... ...benden daha da kendine yediremediğini... ...biliyorum. <gülüyor> Hayat çok ilginç ya. Hayat çok ilginç. Nelere gebe İnsan neler yaşıyor? Kim olduğumu bilmiyorum bazen. Ne mu? Ne yaptığımı? Bize çok üzülüyorum. Hatta yapabildiğim tek şey bu yani. Size üzülmek. Bizim için ağlamak. <gülüyor> Dün mesela. ...çırpınıyorsun resmen ya. Benden bir şey duymak için çırpınıyorsun. <gülüyor> Deli gibi sevdiğinle uçkanlanın. Canından öte sevdiğin... ...kıyamadığın... çıkandan benden... ...ufacık bir şey duymak için... ...bir şey söylemem için... ...bir şeyler yazmam için... ...çırpınıyorsun resmen. Sadece o zamanlarda... Düşün ya, sadece o zamanlar. Sadece o zamanlarda biraz yaşıyor hissediyorum. <gülüyor> Loçkan benden bir şeyler duymaya çalışıyor diyorum. <gülüyor> ben seni nasıl bıraktım? Nasıl gittim buradan? nasıl izin verdim? Olmaz. Olmaz. Yapamıyorum. Kabul edemiyorum. Demişim ki zaten. Kaldıramıyorum. O kadar ağır geliyor ki kendime bünyeme her şeyime. <gülüyor> Loşkan çok kötü desem, şimdi gelebilir misin? ...bir çıkar mısın? Ansızın böyle... ...arabamın kapısını açıp içine biner misin? Gözlerim ağrıyor artık. Böyle konuşmayı da hiç sevmiyorum. <gülüyor> Daha fazla bir şey söyleyeyim. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ben iyiyim ama. İdare ediyorum Korkma, korkacağım bir şey yok <Gülüyor> Sen korkma Ben sana kıyamam Asla kıyamam sana Sevgilim Canımın içi. Can özüm, roçkam. <gülüyor> Zaten yanımdasın ama... Şu an seni yanına gidiyorum. Sana daha da yakın olabileceğim bir yere. Sana çay yaptım. Kahvaltı hazırladım. Çatalımla. Yiyeceklerimizi, her şeyi masaya koyduğum yere gidiyorum. Ağzını kenara kirlendiğinde sana peçete getirdiğim, kendi elimle sildiğim, hatta peçeteye bile gerek gerek aslında duymadığım, birbirimizin lokmalarını sırdığımız o yere gidiyorum. Çalışıyorum yani demek istedim Hatırlıyor musun senin buraya gelişlerinde Sarılmayı kaçırdığımız bir iki zaman olmuştu kadar üzücü <gülüyor> onlar için bile ağlıyorum yani <gülüyor> vakit bulunca aklıma gelince içim deli gibi dolunca onlar için ağlıyorum Ağlayacağım o kadar çok şey var ki ...sana gökyüzünün mavisini tekrar gösteremeyeceğim için ölüyorum. <gülüyor> Öyleydim sahi. Değiştim. Allah'ım bu ne kadar büyük bir şey. um Çok acı alacaksın. Seni çok seviyorum. Çok özlüyorum. Hem burayı düşünüyorum, hem orayı düşünüyorum. Kendime dair bir şey düşünmüyorum bile. Ama öyle olmayacak hep söyledim sana. Söz verdim. Tamam mı? Korkma. Olduğum şeyi değiştiremeyeceğim. Sen de değiştiremeyeceksin. Keremlere dair ne varsa Yani geldiğimiz noktada canım içi Hoşçakalın hoşçakal Umarım söylediğim şiiri Bakma yani öylesine söylüyorum Tabii ki de dinleyeceksin ama çakal o ufacık böyle tombik tombik yanaklarından öpüyorum noçka sen değilsin sen tombik değilsin ama yanakların Yani bir defa şey demiştin ya. Ben dedim hayatım boyunca elimden tutacak vücudumu dokunacak kim olursa olsun hep sen misin hayal edeceğim. Olacağını henüz ben anlayabilecek noktada değilim. Ama buna katlanamıyorum işte. Katlanamayacağım yani. Sanki böyle başımdan aşağı, omuzlarımdan aşağı, mafsit dökülü eriyorum. Söylediğin şeyin aslında ne kadar büyük bir şey olduğunu biliyorum Ne kadar değerli bir şey olduğunu biliyorum Zaten öyle hissettirmemesinde imkan yok yani Her zaman söylüyorum Ne yaşamışsak yaşayalım Birbirimizle ne paylaşmışsak paylaşalım Ne paylaşmak isteyecek olursak isteyelim yani İkimiz söz konusu olsun Söz konusu olduğunda Bunun sınır tanımadığını biliyorum yani dibine kadar Diyorum her zaman işte. Ben senin gözlerinin içine baktım. Gözlerinin derinlerine baktım. Birbirimizin gözlerine baktık. Oraya kilitlendik. Orada kaldık. Zaten, zaten deli gibi anlaşan ruhlarımız orada tekrar birbirlerini gördüler. Çok seviyorum senin ruhunu. Nasıl biri olduğunu. Seni çok seviyorum. Bu kadar. Hoşça kal. O güzel yanaklarından da öpüyorum. Tekrar. Hoşça kal, hoşçakal.